Zemzem'in bulunmasıyla birlikte Mekke'nin şanı daha da yüceldi. Birçok ülke de bu durumu kıskandı. Yemen de bunların başındaydı. O zamanlar Habeşistan krallığına bağlı olan bu ülke Ebrehe adlı bir vali tarafından yönetiliyordu. Ebrehe krala yaranmak için çok muhteşem bir kilise yaptırmayı düşündü. Bu mabedin hiçbir yerde benzeri olmamalı ve böylelikle Kabe'nin şöhreti sarsılmalıydı. Fakat bu iş içinde çok fazla bir para gerekiyordu. Ebrehe sonunda bir çözüm buldu ve Bizans imparatorundan maddi destek alarak kiliseyi birkaç yılda bitirdi. İçerideki süslemeler altın ve gümüştendi. Dışı ise en kıymetli taşlarla kaplanmıştı. Kulleys adı verilen kilise bitiğinde Ebrehe bir mektup yazıp krala şöyle dedi. Sizin için öyle muhteşem bir mabet yaptım ki ne Arabistan'da ne de Fars ülkesinde onun gibi bir eser yapılmış değildir. Arapların hac yapmak için Kabe yerine bu mabede gelmelerini sağlamadıkça rahat etmeyeceğim. Birçok insan merak edip onu görmeye geldi. Fakat bu ziyaretler turistik bir seyahati andırıyordu. Ticarete fazla bir katkısı olmadı. Oysa Mekke sokakları ana baba günüydü. Peş peşe gelen kervanlar en kıymetli mallarını burada boşaltır, yeni mallar yükleyerek dönerdi. Mekke'nin yıldızı gitgide parlıyordu. Kısa bir süre sonra iki cihan güneşi doğacaktı.